Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyideli veline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyayı vel murselin. Ve ila cemil evliyayı. Elhamdülillahirrabbilalemin. Allah'ın el-efalul husnası ve aşkı anlamaya çalışıyorduk. Rabbimizi efalinden anlamaya çalışıyorduk. Tanımaya çalışıyorduk. Dolayısıyla bir de kendimizi insani anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın insana, kuluna nasıl muamelede bulunduğunu anlamaya çalışıyorduk. Rabbimizi anladıkça, tanıdıkça sevme imkanımız olur. Onun yakınlığını, onun sevgisini, rahmetini, ikramını, nimetlerini, afını mahfiretini, gurunu nasıl sevdiğini anlama imkanımız olur. Ef'alinden, isimlerinden, tanıdıkça, anladıkça, bu bizde imana dönüşür, aşka, muhabbete dönüşür, Allah'a güvene, teslimiyete dönüşür, tevekküle dönüşür, Allah'tan emin olmaya dönüşür, Alımız, İnşallah anlatmaya devam edeceğiz. Ne ame fiil, fiilini anlamaya çalışıyorduk. Allah nimetlendirir. Allah nimet verir veya nimeti keser. Hem nimeti dünyada verir hem ahireti ahirette verir. Allah zaten cennetteki nimetlere Naim cenneti buyurur. Bütün cennetler aslında annai cennetidir. Nimetler cennettir. Nimet olarak nimet kelimesi aslında güzellik manasını alır. Güzellik. Mesela Allah ait kerimede öyle buyuruyor değil. Ve ni'mel mevlâ nesir. Allah ne güzel mevladır. Allah ne güzel yardımcıdır. Neden? Kul, güzel, kulun güzel diyebilmesi için nimeti görmesi gerekir, nimet, güzelliği görmesi gerekir, kul için güzellik neyse nimet olur. Ve Allah, nimetleri veren Mevlanızdır diyor, Mevlanız, dostunuz, en yakınınız, ve ni'men nesir, yardımcınız, size yardım ediyor. Nimeti vererek kazanmanız için size yardım ediyor. İman bir nimettir. Bunu Allah veriyor, ikram ediyor. Dün onu anlamaya çalışmıştık. Aşk nimetini, iman nimetini, muhabbet nimetini, insanın aşktan olduğunu, varlığın aşktan dolayı yaratıldığını. Allah'ın kuruna olan her muamelesinin aşktan olduğunu anlamaya çalışmıştık beraber. Bütün fiiller Allah'ın esmasından, isimlerinden tecelli ediyor. Her bir ismi kur için bir nimet. Kur için bir zatî nimettir. Bir de dışarıdan. izafi bir nimet. Zatî nimet Allah isimlerinden kuruna vermiştir. Ruhu nef ederken o onda mevcut. Bütün el esma husna onda mevcut. İnsanda. Bu insana verdiği, insana ait olan zatî nimettir. En büyük nimet bu nimettir. Buna beraber nimetlerine şükretmemizi istiyor. Evet. Tekrar tekrar... Allah onu buyurmuştu öyle ayet kelimelerde. kerimelerde. Allah size göz vermiş, kulak vermiş, gönül vermiş. Gönülde her şey mevcut. Buna şükretmeyecek misiniz? buyurur. Ya da ne de az şükrediyorsunuz? Ya da nimetlerin karşılığını, nimetleri inkar ederek mi veriyorsunuz? Şükrü böyle mi yapıyorsunuz? Nimetleri yok sayarak mı şükrediyorsunuz? buyuruyordu. Evet, her isim, her esma, yani bizdeki kuldaki her güzellik, yani onun görmesi, işitmesi, bilmesi, sevmesi, merhamet etmesi, ikram etmesi, affetmesi, alçak gönüllüğü halim ismi yani, koruması, muhafaza etmesi, Allah'ın hafiz ismi. Her bir ismi böyledir. Ne ki var kulda Allah'ın isimlerinden? O bir nimet. Allah'ın kendinden verdiği bir nimet. Önce şükrü ona yapmamız gerekir. İnsanı insan yapan, insanı Allah'a yakın yapan, ayna yapan, halife yapan, insanı Hazreti İnsan yapan çünkü Allah'ın isimleridir. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli edince ile dönüşünce, yani bütünüyle kazanır. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapar. İsimleri tecelli edince. İsimleri tecelli etmeyince, yani o ismiyle muamele etmeyince, yani rahmet ismi vardır onda, esması vardır, ama rahmetle muamele etmiyor. Etmediyse kaybetti, ama rahmetle muamele ettiyse kazandı. Neyi kazanıyor önce? Önce o ismin kemare doğru yol almasını kazanır. Yani rahimse biraz daha rahim olur. Önce onu kazanır. Allah öyle buyurdu. Her iyiliğe, her güzelliğe Allah güzellik verir. Bir de kendinden verir buyurdu. Bir de kendinden veriyor. Yani o ismiyle ona bir daha tecelli ediyor. O ismi artıyor büyüyor. Manevi olarak çoğalıyor. Artık onu nasıl anlarsak öyle anlayalım. Yani önce biraz merhametlidir. Rahim ismiyle muamele edince, merhamet edince kullara, varlığa biraz daha merhametli oluyor. Ne kadar çok merhamet etti, o rahim ismi o kadar onda arttı, tecelli etti. Aynı şekilde öyle vurmuştu ayet-i kerimede. Onlar, müminler, ruhlarındaki cömertliği arttırmak için verirler. Kerimliği arttırmak için verirler. Yani verdikçe kerim oluyor. Kerimliği artıyor. Allah'ın ismi onda artıyor. Bunu Allah'tan alıyor. Buna karşılık ayrıca ikram alıyor, o ayrı. Bir de Allah kendinden verir dediği, evet, kendi ismidir. Bir de kendi ismini verince ne olur? Onu kendine yaklaştırmış olur kendine halife kılmış olur, kendine ayna kılmış olur, o ismiyle onu sevmiş olur. Vermeyince ne olur? Vermeyince tam tersiydi, ters tarafta durdu, dolayısıyla olanı da kaybediyor. Allah fıtrat itibarıyla vermiş ya ona, herkeste mevcut. Vermedikçe yavaş yavaş onu kaybediyor. Allah ona her imkan verdiğinde, yani önüne, Muhtaç biri gelmiş, onun da gücü var ve vermiyor. Vermediyse ne olur? Kerimliğinden biraz daha kaybediyor. Sonra sonra bütünle kaybediyor, cimri insan oluyor. Cimri olunca ne olur? Evet, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Cömert insan, kerim insan, Allah'a yakın, Resulüne yakın, insanlara yakın, cennete yakındır. Cimri insan... Allah'tan uzak, Resulünden uzak, insanlardan uzak, şeytana yakındır, cehenneme yakındır. İsmi kaybetmiş, kaybetti. Merhametsiz insan da öyledir. Merhamet eden insan da aynı şekilde Allah'a yakın, Resulüne yakın, insanlara yakın, cennete yakın. Merhametsiz insan Allah'tan uzak, Peygamberden uzak, cennetten uzak, cehenneme, şeytana yakındır. O zaman asıl nimet, kul için, insan için asli nimet nedir? Zati nimet. Allah'ın el Esmaül ül hüsnasıdır Bu isimlerin olup olmadığını nereden anlar? Efalinden. Kendi efalinden. <gülüyor> Allah'ın isimlerini öğrenirken, <gülüyor> bir de insanı öğreniyoruz. Allah'a yeryüzünde halife olan insanı öğreniyor ve tanıyoruz. Kendimizi tanıyoruz. Herkes kendini tanımalıdır. Kendini de tanırken diğer insanları da tanımış ve anlamış olur. Yani bir insana bakarken bu insan Allah'a yakın biri midir, uzak biri midir? Nereden bileceğiz? Allah'ın isimlerinde. Allah'ın isimleri onun üzerinde ne kadar fiile dönüşüyor. Ne kadar fiile dönüşmüşse o kadar Allah'a yakın biridir. O kadar Allah'a halife olmuş biridir, Hazreti insan olan biridir, cennete yakın, cennetlik biridir, gönlü cennete dönmüş biridir. O Allah ile beraberdir. Allah'a yakın, Allah'a yakınlık böyledir. Belki ben Allah dostuyum, belki çatışmalık olurum. Kendine bak anlarsın. Belki ben mukarebündenim, Allah'a yakın olanlardan. bak anlarsın. Ne kadar yakınsın? Bunu anlamayacak bir şey yok yani. Kim ne kadar Allah'a yakındır, üzerinde görünüyor. Nereden görünüyor? En net şekilde, fiillerinde, ef'alinde görünüyor. Onun ef'ali, El Esma'ul Hüsna'dan mı tecelli ediyor, yoksa nefsinden mi, yoksa şeytandan mı? Çok net. Hiç bundan daha net bir şey yoktur yalnız. Ama tabii ki, Allah'ı bilenler için, el Esmaul Husna'yı bilenler için, anlayanlar içindir. Yoksa bunu da bilmiyorsa, o zaten bir şey bilmiyor. Nereden bilecek? Kendi kendine hayal kurar. Hayal, aleminde yaşar. Evet. İnsan için asıl nimet, asli nimet yani, Allah'ın nefreti ruh'tur, buna beraber o ruhun taşıdığı özellikler yani el esma hüsnâ hüsna Allah'ın güzelliği ya insan onunla hareket edip onunla işi yapıp onda Allah'ın isimleri fiile dönüşür ya da onu perdeler birilerine göre onu yapar birilerine göre Örfe göre, adete göre, çevresine göre, anasına, babasına göre, başkalarına göre iş işler. İşleyince Allah'ın isimleri ne oldu? Perdelenmiş oldu. Onun için çocuklarımızı yetiştirirken, özellikle nasıl yetiştirmek lazım diyoruz? Kesinlikle ona her konuda bir şey söylerken, ben senin şöyle yapmanı istiyorum, demeyin dedim. Allah böyle istiyor, ikimiz böyle yapacağız. Biz Allah'ın kuluyuz. Sen de Allah'ın kulüsün, evet, evradına ben de Allah'ın kuluyum. Onun için bizim böyle yapmamız lazım. Bunu böyle yaparsak Allah sever. Böyle yaparsak Allah sevmez. Deyip çocuğumuzu öyle yetiştirmemiz gerekir. Yani Allah'a bir kul, bir harife yetiştirmemiz gerekir. Eğer Allah'a kul halife olursa ne olur? Salih bir evlat olur Bizim için göz aydınlığı olur Mütakillere imam olur Şefaatçi olur İnsana, insanlığa Kendisine Anasına, babasına, ailesine Hayır olur Sadece hayır olur Rahmet olur Muhabbet olur Güzellik olur Yok, kendine göre yetiştirdi Kendisi neyse, eğer ona uyduysa, o da en fazla o olur. Kendine göre yetiştirdiyse, bu durumda ne demiş olur? Allah bilmiyor, Resulü de bilmiyor, ben biliyorum. Bak benim gibi ya. Demiş olur. Hiç Allah bunu kabul eder mi? O Allah'ın huvudu. Sana emanet etti. Bu emanete ihanettir. Emanete en büyük hainliktir bu. onu kendine ait iz zannetti, bu benimdir dedi. Ben istediğimi yaparım. istediğim şekilde yetiştiririm. Benim istediğim gibi olsun dedi. iman insanı mümin eder. imani olana mümin denir. Ve imani Allah ikram eder. ihsan eder. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. İman bir nurdur. Allah onu kurunun gönlüne indirir. Evet, sahabe soruyordu. Ya Allah. İman kalbimize ilmiş mi ilmemiş mi? Resulullah Efendimiz buyurdu ki bunun alametleri vardır. Kimde bu alametler varsa iman onun kalbine ilmiştir. Yoksa ilmemiştir. Ben İslam'ı kabul ediyorum. Allah'ı kabul ediyorum. Peygamberi kabul ediyorum. Kur'an'ı kabul ediyorum demek İslam'ı kabul etmektir. İslam'ın dairesi içine girmektir. Daha yeni adım attı. Ama Yolu yürüdükçe imani kazanması gerekir. Yolu yürüdükçe. Yani o tavrını göstermesi gerekir. Allah öyle buyurdu. Ben iman etmişim diyenlere siz iman etmediniz buyurdu. İman daha kalbinize dahil olmadı. İmanı daha kalbinize indirmedim. Ama biz de İslam'a girdik deyin. Müslüman olduk, İslam'ı kabul ettik, İslam'ı, Müslümanlığı kabul ettik deyi. Daima gönlünüzde eğilmemiş. Allah emeğinizden hiçbir şeyi zayi etmez buyurdu. Yani siz, imani kazanmak için gerekeni yapın. Madem ki iman ettiğini söylüyorsun, Müslüman olduğunu İslam'ı kabul ettiğini söylüyorsun, emirleri uygula. Evet. Namazını kıl, orucunu tut zekatını ver buna beraber infakı yap Allah yolunda cehet et cihad et iyilik yap güzellik yap bu senin için imana dönüşür. Senin amellerini Allah da yetmez. Bunun karşısında sana iman verecek. Yani fiirini göreyim dedi. Eflarını göreyim dedi. Eflarına göre imanı kazanacaksın. Firine göre, lafına göre değil. Bunu yaparsan, evet, ispatlamış oluyorsun ki, evet. Ben kabul ettim, gereğini yapıyorum dedim. Sonra, evet öyle buyurdu Resulullah Efendimiz, Allah iman nurunu kurunun kalbine indirir. İman nuru bir kalbe indiğinde, o kalp latif sahralar gibi genişler. Onun arameti, o Allah'ı sever. Allah'ı sever, Allah'a aşık olur, böyle seviyor. Allah'ı sever, bir de Allah için sever. Bir de örnek vermişti, en yakını olsa bile, o Allah'ı sevmiyorsa, o onu sevemez. Elinde değil. Çünkü seven onun gönlüdür. İman oraya inmiş, imanı seviyor. Ama iman etmişse, o Allah'ı seviyorsa, Allah da onu seviyor elinde değil. Hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi halde olursa olsun o onu sever. İmanı seviyor, iman imanı seviyor. Bu imanın kalbe indiğinin birinci alametidir buyurdu. İkinci alameti iman bu kalbe indikten sonra o ateşe düşmekten korkar gibi bu imanını Kaybetmekten korkar. Küfre düşmekten korkar. Ateşe düşmekten korkar gibi. O imanına sarılır. O aşkı, muhabbeti kaybetmeyi göze almaz. Ateşe düşmek gibi görür onu. Böyle olanların kalbine iman inmiştir. Allah isimlerine El Esmaül Hüsna dedi. Güzellik sadece güzellik bütün isimler güzellikten ibaret dedi bütün güzellik bana ait dolayısıyla bütün güzellikler bana ait bana ait ben o güzellikten sana verdim senden nasıl sana güzellik yapıyorsam senden de öyle kullarıma, mahlukata güzellik yapmanı istiyorum Öyle ki, beni temsil etmiş olasın. Yani halife ayna olmuş olasın. Başka bir şey istemiyor. Onun için buyurmuştu. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki, hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Güzel, güzellik. Sadece bunu istiyor. Güzel yapanlara Allah güzellik verir, bir de güzelliği kendinden verir buyurdu güzellik veriyor güzel muamerede bulunuyor ikramda bulunuyor bir de kendinden ona güzellik verir. Eğer biri Allah ile güzel olursa nasıl bir şeydir? Bütün peygamberler böyledir. Bütün peygamberlere tabi olanlar güzelliğini Allah'tan alır. Onunla güzel olmuştur. Bununla beraber mümin olanlar, imani olanlar o güzelliği görür, elinde değil, imanı O'nu görüyor, imani. Allah'ın nefrettiği ruh, O'na bakarken kendini görüyor. Kendi güzelliğini görüyor aslında. Kendi güzelliği ne kadar perdelenmemişse, üzerindeki perde kalkmışsa, o kadar şiddetle sever. Elindeki bir şey değil bu. Perdeler O'nun gönlünün üzerinden kalktıkça, onun muhabbeti de şiddetlendir öyle. Gördüğü o değil, kendini görüyor çünkü. Bir aynadan kendini seyreder gibi onu kendini görüyor, kendi güzelliğini görüyor. Allah'ın ef'alini, fiillerini anlarken bir de insanın ef'alini anlamaya çalışıyoruz. Yani nasıl amelde, fiilde bulunması gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Anlayınca neyi anlayacağız? Neyi anlıyoruz aslında? İkisi aynıymış. Allah ben nasıl yaptımsa sen de öyle yap. Nasıl yapıyorsam sen de öyle yap. Ben nasıl seviyorsam sen de öyle sev. Nasıl ikram ediyorsan öyle ikram et. Nasıl affediyorsam öyle affet. Nasıl mağfiret ediyorsam öyle mağfiret et. Nasıl koruyorsam, nasıl dost olmuşsam sen de öyle yap. Benim gibi yap diyor tek kelimeyle. Benim gibi yap, benim emrettiğim gibi yap. Resulümü önüme önüne koymuşum, onu gibi yap. Onu gibi yapmanı istiyorum. Örnek böyledir. Başka bir şey yok. Yoksa böyle işte namazı şöyle kılacaksın. Abdesti şöyle alacaksın, işte şu işi şöyle yapacaksın. Öyle değil Allah önce seni görmek istiyor, seni. Bütün bu fiiller senin gönlünden, ruhundan tecelli ediyor. Allah'ın güzelliğini üzerinde taşıman gerekir. Niye insan bu kadar sevilmeye layıktır? Meleklerin secde ettiği varlıktır. Bütün varlığın emrini amade kıldığı, hizmetine verdiği varlıktır. Bunun için, Allah'ın güzelliğini üzerinde taşıdığı için, Allah'ın nefet-i taşıdığı içindir. Onu taşıyan, onun şerefini kazanır. Taşımayan, o şerefi kaybeder. Allah'a ait olan şerefini kaybeder. Taşıyor muyuz? Bakal taşıyor muyuz gerçekten? Ümmet taşıyor mu? İnsanlık taşıyor mu? Ya da ne kadar taşıyor? Evet. Bize düşen önce kendimize bakmaktır. Ne kadar taşıyoruz? Sonra ne kadar insanın insan olabilmesi için, bunu taşıyabilmesi için ne yapabiliriz? Nasıl yardım edebiliriz? Derdimizin de bu olması gerekir. Mesele ibadet meselesi değildir. Mesele abdiyet meselesidir, abdolma meselesidir. Söylemiştim, abdolmak aşık olmak demek, sevmek demekti. Sevdiğinin sevgisini kazarmak demekti. Kazarmak için onu sevdiği gibi yapmak demekti. Bunca kan dökenler, birbirinin kanını dökenler. Ben müminim ve müslümanım diyor. Hatta belki onların yaptığı ibadeti birçok insan yapamıyor. İbadet ehlidirler öyle. En ufak bir şeye işte bu günahtır, bu şirktir deyip böyle hüküm veren insanlar. Ama imanları yok. İman yok. İnsanı sevmek yok. Vicdan yok. Merhamet yok. İnsanlık yok. İnsanlıktan çıkmıştır. Taklidi olduğu içindir. İmanı da taklidi, ameli de taklidi, insanlığı taklidedir. İnsan olamamış. Allah hitabı Resulullah Efendimize yapar. Resulullah Efendimize olan hitap aynı zamanda bütün ümmetedir. Bir peygambere bir emir vermişse bütün ümmetedir. Hepimiz Hepimizin bildiği sure inna a'teyna kel kevser. Biz sana kevseri verdik. Kevser, bitmeyen, kelime manası öyledir, bitmeyen, tükenmeyen, kesintisiz nimet manasındadır. Nedir o nimet? Tabii ki alimlerimiz bu konuda birçok şey söylemişler. Nimetin... Devamlı olabilmesi için, kesintisiz olabilmesi için onun baki bir nimet olması gerekir. Ebedi bir nimet olması gerekir. Ebedi bir nimete sebep vesile olması gerekir. Bu durumda Kevser, evet, Kevser havzi demişler, cennetteki havuzun ismidir, nehrin ismidir. Kevser Kur'an demektir. Allah sana bitmeyen, tükenmeyen bir nimet vermiştir. Bitmez tükenmez nimeti sana kazandıracak olan bir nimet vermiştir. Bu Allah'ın vahyidir. Allah'ın vahyi, Kur'an nimetmiş. Hem de bitmeyen, tükenmeyen nimetleri bize kazandıracak olan nimettir. Nimetin kaynağıdır, özüdür, sebebidir. İnsanı insan yapacak, Hazreti insan yapacak nimet. Müşriyi, sahabe yapacak gökteki yıldız yapacak nimet. Bütün nimetleri anlatırken bu nimetin içinden anlatıyoruz. Allah bize bununla Kur'an'la haber vermeseydi bilebilir miydik? Hayır. Bütün anlattıklarımız bu nimetin içindendir. Kur'an nimetinin içindendir. Evet devamında ne buyurdu? Sana bu nimeti verdiğimiz için Feselli Rabbine ibadet et Feselli söylemiştim Selli, Sela 18 farklı manaya gelir Bir tanesi namazdır Evet, namaz Aynı zamanda ibadet Aynı zamanda yardım etmek Destek olmak Aynı zamanda Yaslanmak, güvenmek, Rabbine güvenmek, yanmak, yanıp doğrulmak, aşkla yanıp doğrulmak, kendini düzeltmek, o aşkla, imanla kendini düzeltmek, vasıl olmak, kavuşmak, Allah'ın huzurunda durmak, Allah'a vasıl olmak, Allah'a kavuşmak. Feselli, bütün bunları birden kapsar, böyle yap. her, Kes dedi. Kes. Kurban et. Neyi kurban et? Eğer biri biraz önce saydığım namazı kılarsa, ibadeti yaparsa, yanarsa, kendini düzeltirse, doğrulursa, Allah'ın dinine, kendine yardım ederse, kullarına yardım ederse, destekli olursa, Allah'ın Resulüne destek olursa, zaten kesildi, zaten kesti, kurban etti, nefsini kurban etti. Dünyayı kurban etti, kendini kurban etti. Kurban ol dedi. Kurban kes değil. Kurbanı herkes keser. Ama eğer önce ona, bitmez, tükenmez bir nimet verildiyse, o nimeti gördüyse, onu aldıysa, Kur'an'ı aldıysa, sonra aşkla, muhabbetle yandıysa, kendini düzelttiyse, Allah'ın huzurunda durduysa, namaza durduysa, miraca durduysa, Allah'a vasıl olduysa, kurban olması gerekir. Evet. Kendini kurban etti. Edince ne olur? Vasıl olur. Allah'a vasıl olur. Böyle bir insana Allah bu durumda ne der? şaniye شَانِيَكَ هُوَ الْاَوْتَرِ Kim sana laf söylerse, seni hafife alırsa, seni küçümserse, basite alırsa, onun işi bitti. Bu güzelliği görmezse, bu kulluğu görmezse, bu abdiyeti, Allah'a teslimeti görmezse, İnsan olarak örnek almazsa onun işi bitti. Onun işi kesildi. Onun sonu kesildi. Ebediyen kaybetti. Dünyada da kaybetti, ahirette de kaybetti. Evet. Demek Kur'an en büyük nimetmiş. Nimetlerin kaynağıymış. bizi bize tanıtacak, anlatacak. Rabbimizi bize tanıtacak, anlatacak. Evet. Müşrikleri yükteki yıldızlar yapan Kur'an, eğer elimizde ise, biz de bununla Hazreti İnsan olamadıysak, Rabbimizin yakınlığını, dostluğunu, cemalini kazanamadıysak, gökteki yıldızlar gibi olamadıysak, bu durumda onu yok saymışız demektir. Görmezden gelmişiz demektir. Anlamaya çalışmamışız, hatta onu yalanlamışız demektir. Evet ama demişiz, sarılıp gereğini yapmamışız. Elbette ki herkesin tek tek sarılması mümkün değil. Şu anda hep beraber sarılıyoruz ona. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi tek tek yapamazsın dedik, hep beraber. Hep beraber burada sarılıyoruz. Ya da dışarıda bizi dinleyen kardeşlerimiz bizimle beraber sarılmış oluyor dinlerken. Bütün mesele ayetler okurunca Rabbim bunu bana söyledi demektir. Diyebilmektir. Bunu Rabbim bana söylüyor. Benim bunu böyle yapmam lazım. Benim böyle olmam lazım. Böyle söylemediysek isek işitmeden İşitmiş gibi yaptık demektir. Allah'a numara yapıyoruz. Takva bir nimettir. Allah kurbanı kes dedi. Kurban kestiğinizde onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır dedi. Hani gönül itibariyle Rabbini seviyorsun. Ona karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyorsun ya. Bunun için kurbanı kesip, fakir fukaraya dağıtıyorsun ya. Senin gönlündeki Allah'a karşı bu sorumluluğun Allah'a ulaşır. Allah senden bu sorumluluğun, sorumluluğunu kabul eder. Kulluğunu kabul eder. Evet. Allah'a ulaşan hayvanın etkani değil. Senin gönlündeki takvandır değil. Ve bu bir nimet. Bu Allah'ın ikramı. İmanla beraber ikram eder. Marifetullah'la beraber ikram eder. Allah'a vuslat yolunda yolculuğu yaparken bunu ikram eder. Takva elbisesini giydirir. Bu velayet elbisesidir. Takva elbisesi. Ne buyurdu Allah? Ayet-i kerimede Allah müminlerin velisidir. Allah müttakilerin velisidir. Velayet karşılıklıdır. Muttakiler Allah'ın velisidir demektir. Ve Allah bunu ikram ediyor. Allah bütün Kurban edeceğiniz hayvanları sizin emrinize amade kılmış, size boyun eğdirmiştir. Allah'ın size hidayet vermesine karşılık, Allah'ı tekbir edin. Mühsinleri müjdele, güzel yapanları müjdele, güzel olanları müjdele. Mühsin, güzel demek. Güzel ve güzel yapan, Allah'a göre güzel ve güzel yapan. Allah'a kurban edenler, hidayette olanlar, takva sahibi olanlar güzeldir. O güzel olanları, o güzellik yapanları müjdele. Cennetle müjdele, Allah'ın rızasıyla, dostluğuyla, yakınlığıyla, cemaliyle müjdele. Allah'ın müjdelemesi bir nimet, bir ikramdır. Allah cenneti satıyor, müminlere satıyor. Şartı buydur zaten. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır buyurdu. Allah cenneti mümine satıyor. Ama gerçekten aslında çok ucuza satıyor. İman edenler bilir ki, Allah cenneti çok ucuza satıyor. Allah'ın ebedi dediği bir hayat, cennetin nimetlerini anlatırken, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, aklın, kalbin fehmetmediği, anlamadığı, hayal edemediği nimetler, ne yana dönersen dön, bitmez, tükenmez bir saltanat. Cenneti anlatıyor. Her bir kul için bu böyledir. Bir de üstüne Allah'ın rızası vardır. O bambaşka bir şey. Hem de ebediye. Orada sizin için istediğiniz her şey vardır buyurdu. Yani biri sorsa cennette şu var mı diye bunun cevabını Allah vermiş. Orada istediğiniz her şey vardır. Her neyi istersen o vardır. Böyle bir hayata hem de ebedi bir hayata karşılık. Yani neyi versen karşılığını ödemiş olursun. Her neyi verirsen ver, onu çok ucuza almışsın demektir. Bütün hayatını da versen, canını da versen, sana emanet olarak verdiği her ne varsa versen, gene bedavaya almışsın demektir. Resulullah Efendimiz de öyle buyurdu, mümin ticaret adamidir, ticaret, ticareti Allah ile yapıyor çünkü hesap adamidir, ticaret adamidir, hesabı yapar. Çünkü o bilir, onun bir hesap bekliyor. Bu durumda ticareti Allah ile yapıp hesabını yapar, hesabını yapan adamdır. Hesabı yapalım, cenneti alacağız. Ne vermemiz gerekir? Neyi verirsek verelim, çok ucuza, hatta bedavaya almış oluruz. Allah cenneti satarken, şart koyduğun cevraya, mü'min dedi, mü'mine, beni sevene, tek kelimeyle beni sevene, beni her şeyden çok sevene onu veririm, beni tercih edene onu veririm dedi. Gerisi, zaten efhali onun için anlatmaya çalışıyoruz, Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli edecek. Onun yaptığı gibi yapmamız, bir de emrettiği gibi yapmaya çalışmamız gerekir. Yapabildiğimiz kadarıyla. Allah bizden güzel olmamızı istiyor. Allah, mühsilleri müjdele dedi. Bir de Allah, Allah kulunun duasına icabet edendir. Kullarının duasına icabet edendir. Peygamberlerin duasına icabet edendir. Müminlerin duasına icabet edendir. Duaya icabet Allah'ın nimeti. Allah'tan bir ikram. Duaya icabet ederken O bunu hak etmiş değildir. Buna karşılık bir emeği olmuş değildir. Onun için duaya icabet O'nun ikramidir. Kendi hayatımıza bakmamız gerekir. Allah nerede? Bizim duamıza icabet etmiş. Duamıza manevi olarak hep icabet etmiş. Kesintisiz. Yani manevi olarak, Hazreti İnsan olmamız için, her ne gerekiyorsa mutlaka o duamıza icabet etmiş. Çünkü biri dua ederken kendisi için hayır olanı istiyor. Allah da onun için mutlaka hayrı yaratmış. Dolayısıyla duasına icabet etmiş. Zahiri olarak da o dua yapmasını bilmeden de onun arzusu neyse, isteği neyse, daha doğrusu ona ne lazım, ne gereklidir, ihtiyacı neyse onun duasına icabet etmiş. Yani, ana karnındayken o büyütüyor. Daha doğmadan rızkını gönderiyor. Anasının Anasının memesinden süt geliyor. Daha doğmamış. Rızkını gönderiyor. Duasına icabet ediyor. Yani ihtiyacına cevap veriyor. Ama dünyaya geldikten sonra o büyürken, bu sefer onu büyütenlere, onlarla, onun duasına, isteğine cevap verip, onlara hizmet ettiriyor. Ne zaman buruğa erdi bu sefer? Sıra sende. Sen de benim davetime icabet et. Sıra sende dedim. Bu sefer sen benim davetime icabet et. Artık anladın. Anlayacak, çağa geldin. Yaşa geldin. Evet. Davetime icabet et. Bana iman et. Bana hiçbir şey şirk koşma Akıl vermiş, buna beraber o zaten başlıyor aramaya ve Allah ona hidayet yolunu gösterir. Bir kuluyla, bir şekilde, bir vesileyle ona hidayetini evet ulaştırır. Zaten onun için o hazırlığı yapmış. Dünyaya göndermeden ona o yolu çizmiş. Bunlar hepsi Allah'ın nimeti. Her birinde Allah'ın bir fiili var. Hidayeti verirken. Kim bilir kaç yüz bin kere önümüze hidayet gelmiştir. Allah kendini davet etmiştir. Sayısı belli değil. Belki günde yüz sefer. Ama onu fark etmeyince sanki hiç olmamış gibi zannediyoruz. Öyle değil. Her davet ettiğinde sadece hidayete davet ediyor. Hidayettekini ayrıca davet ediyor. Kendine davet ediyor. Sürekli o davet ettiğini davete icabet edenler istirahat müstakimde kendini doğru çekiyor. De ki Rabbim, istirahat-ı müstakim üzeredir. Yani tekrar tekrar Fatiha'yı okurken, ehdine istirahat müstakim diyoruz, tamam. Sirahat-el amte aleyh. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olduk. Sirahat-ı müstakime girdik ve yürüdük. Bunu okumaya o zaman gerek yok. O zaman bu, onun için başka bir mana ifade ediyor, etmelidir. Hayatının sonuna kadar namazda bunu okuyacaksa her defasında başka bir şey söylüyor. Rabbinden başka bir duada bulunuyor. Rabbi de onun duasına cevap veriyor. Nereye kadar? Son nefese kadar. Zaten işi biterse Allah ona tamam gel der. Senin işin bitti. Görevini tamamladın ya da kulluğunu tamamladın. Her bir peygamber için bu böyle midir? Böyledir. Her bir kur için de bu böyledir. Muttakilere Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda onların söylediği tek kelimedir. Rabbimiz hayrı indirmiştir. Bizim için hayır olanı indirmiştir. Her neyi indirmişse o bizim için hayırmış. Her bir ayeti tek tek bizim için hayırdır. Resulullah Efendimizin her bir tavrı, hareketi yani sünneti, hadisi aynı şekilde bizim için hayırdır. Hayrı murad etmiş, Allah hayrı dilemiş ve hayrı indirmiştir. Bunları kim söylüyor? Mütakiler. Allah'a karşı sorumluluğu bilenler. Allah'a karşı sorumluluğu olduğunu kabul etmeyenler için Allah'ın indirdiği hayır değildir. Hayır olmamış zaten. Onu bir işine yaramıyor. Hiç onu ilgilendirmiyor. Nasıl ilgilendirmiyor? Mesela şimdi dense ki Allah Bin tane ayeti Kur'an'dan çıkardı, kaldırdı. Yer kaldırdı. İnsanlar hepsi unuttu. Kaç kişi ilgilendir acaba? Kaç kişi acaba hangi ayeti kaldırmış? Artık bilmiyoruz diye merak eder, merak eder. Değil onun bilmesi, yok zaten alakası yoktu zaten. Zaten ilgilenmiyordu onunla. Yetmez. Dese ki, Kur'an-ı Kerim'i kaldırdı. Artık hiç kimse Kur'an'ı bilmiyor. Gene ilgilendirmez. Zaten hayatını ona göre yaşamıyordu, ona ihtiyaç da duymuyordu zaten. Yani onun için bir mana ifade etmiyor. Neden? Müttaki değil ondan. Ne kadar müttaki ise, ne kadar Allah'a karşı sorumluluğunu biliyor, Allah'ın vahyine karşı sorumluluğunu biliyorsa, o kadar mütakidir, o kadar, o onun için hayır olmuştur. Hayrı ondan almıştır. Hayrı almıyorsa zaten onu hayır olarak görmez. Dolayısıyla ona karşı sorumluluğu da olmaz, mütakî olmaz yani. Kim bu dünyada güzel davranırsa, güzellik yaparsa, ona hem dünyada hem ahirette güzellik vardır. Ahiret yürüdü ise daha hayırlıdır Ahirete gidene kadar ona güzellik var. Dünyada da Allah ona güzel bir muamelede bulunur. Ölürken de, kıyamet yerinde de, hesap yerinde de güzel bir muamelede bulunur. Bununla beraber asıl, hayırlı olan yer de ahirettir, cennettir onun için. Kimdir bunlar? Takva sahiplerinin gittiği yer ne güzeldir. Takva bir nimet. Güzel yapmak bir nimet. Yani biri eğer namaz kılıyorsa bilsin ki bu bir nimettir. Ayrıca buna şükretmesi lazım. Oruç tutuyorsa bu bir nimet. Ona da şükretmesi gerekir. Allah o gücü vermiş, o kuvveti vermiş. Onu yapma muhabbeti vermiş. Bu bir nimet. Bu nimete ayrıca şükretmesi gerekir. Hepsi iç içedir. Yani takvali olan aynı zamanda mümindir. Aynı zamanda Müslümandır. Aynı zamanda güzel yapıyor. Güzel yapanlar aynı şekilde, aynı zamanda takva sahibidir. Gene mümindir. Hepsi iç içedir. Bir insanın halidir. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın buyurdu. Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah bir örnek veriyor, sanki o gökten düşmüş, parça parça olmuş gibidir. Gökten param paramparça oldu. Sonra, kuşlar onu kapmış, ya da rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibi. Allah'a şirk koşmak. Yani biri bir anda Allah'a şirk koşsa. Sanki o gökten düştü, paramparça oldu. Kuşlar onu alıp ıssız bir yere sürükledi ya da rüzgar onu oraya savurdu. Paramparça oldu. Maneviyeti paramparça oldu. İnsanlığı paramparça oldu. Gönlü paramparça oldu. Allah öyle tarif ediyor. Gökten düştü, paramparça oldu, kuşlar ya da rüzgar onu ıssız bir yere sürükledi. Kimsenin olmadığı bir yer. Yani Rabbini kaybetti, insanlığını kaybetti, insani kaybetti. Kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse muhakkak ki bu kalplerin takvasındandır. Kalbi takva sahibi üzere olanlar Allah'ın şiarlarını yüceltir der. Bu hacla ilgili ayettir. Hac bir nimet. Hacdaki bütün Allah'ın emrettikleri kulluğu anlamak içindir. imanı abdiyeti anlamak içindir. Kim bunlara layık olduğu kıymeti de geri verirse bu onun kalbinin takvasındandır. Kim de ciddiye almazsa, oradaki hareketleri, tavrı ciddiye almazsa, bu durumda onun takvası yoktur. Allah bir şeyi yap dedi, bu doğrudur dedi, bu güzeldir dedi, yaptıysa o takva sahibidir. Yapmadıysa, onu ciddiye almadıysa ya da onu küçümsedi, hafife aldıysa ne olur? Allah'a şirk koşmuş olur, gökten de düşmüş olur parça olur. Ama şeytan çok basit şekilde hile yapar, o verir. Numarası çok zayıftır. Ne diyor? Birine söyletir, sonra bakarsın mümine söyletmiş onu. Mümine. Yani dur şimdi gidip Araplara para mı yedireceğiz? Niye bunu söyleyebiliyor? Bunun bir sebebi var. Kur'an'ı bilmediği için, Kur'an nimetinden mahrum olduğu için, Allah'ın ne söylediğini bilmediği için, orada Allah'ın ona ne vereceğini, nasıl bir muamelede bulunacağını bilmediği için yap söylüyor onu. Yoksa mümin durup dururken kendini niye böyle ateşe alsın, Allah'a karşı dursun. Senin söylediğin doğru değildir, bu böyledir diyebilsin. Söyler mi mümin onu? Söylemez. Ama Şeytan söyletiyor bak cehaletinden dolayı söyletiyor Onun için söylüyoruz Allah'ın ilk emri okudur, okumak gerekir hayatımızın sonuna kadar Allah Kuran'ı tekrar tekrar okuyun dedi tekrar tekrar Evet okuna bir sefer okursun bir şeyi anlarsın bir daha okuduğunda başka bir şey anlarsın Sevap kitabı değil. Marifetullah kitabıdır. Allah'ı bilme tanıma kitabıdır. İnsanı kendi kendini bilme tanıma kitabıdır. Hayatı anlama kitabidir. Ebedi hayatı anlama kitabidir. Ebedi hayatı nasıl kazanacağımızı anlama kitabidir. Rabbimize nasıl yürüyeceğimizi adım adım ne yapmamız gerektiğini anlatan kitaptır. Ama mahrum kalınca Allah'tan mahrum kalıyoruz. Allah'tan mahrum kalıyoruz. Kendi kendimizde insan olmaktan mahrum kalıyoruz. Ebedi hayattan mahrum kalıyoruz. Dünya hayatından da mahrum kalıyoruz. Yani bir insan düşünün Allah'ı kabul ettiğini iddia eden bir insan Allah ona Hayvan diyor. Sen hayvandan daha aşağısın diyor. Bundan daha ağır bir şey var mıdır? Allah ayetlerini dinlemeyenler için hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı dedi. Onlar davarlar gibidir. Kel en'am. Davar gibidir dedi. Ayetlerimiz onlara okunuyor. Anlamıyor. Anlamak istemiyor veya duymak istemiyor. Ya da duyuyor, anlıyor, gereğini yapmak istemediği için anlamamış gibi yapıyor. Ya da hiç anlamadan anlamış numarası yapıyor. Her şeyi biliyor numarası yapıyor. Eğer siz sadakaları açıktan verirseniz o güzeldir. Fakat gizleyip fakirlere öyle verirseniz, yani onları rencide etmeden verirseniz elbette ki bu daha hayırlıydır. Yani açıktan da ver, gizli de ver. Ama fakiri karşındakinin rencide etmeden vermen daha hayırlıydır. Bunun karşılığında neyi kazanıyorsunuz? Bunun karşılığında Allah günahlarınızdan bir kısmını, evet, mağfiret eder. Sadakana göre, niyetine göre, gücüne göre, onun muamelesi farklıdır. Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sadakayı verme nimeti. Alma nimeti değil, verme nimeti. Verince, Allah günahını magfiret ediyor. Söylemiştim biraz önce. Allah, kerimliğini, cömertliğini arttırır. Rahmet ettiğin için, rahim ismi tecelli eder, rahmetini arttırır. Onu sevdiğin için bunu yaptığından dolayı, Allah muhabbetini, kendisine olan muhabbetini arttırır, sana muhabbeti artar demektir. aynı zamanda. Hidayette olduğun için, Allah hidayetini arttırır. Bir sadaka deyip geçmeyelim. Sadaka deyince biz sadece bozuk paranın böyle fakirlere verilmesini anlıyoruz. Sadaka o değildir. Sadaka Allah'a karşı sadakatini ispatlamaktır. Takva sahibi olduğunu, Allah'a karşı sorumluluğunu bildiğini, bununla beraber insana karşı sorumluluğu olduğunu bildiğini, Allah'ın onu imtihana tabi tuttuğunu, önüne gelen her imkanın bir imtihan olduğunu Evet, bilerek o, Allah'a kulluğunu ispatlayıp sadıklardan olduğunu, sadakatini ispatlamaktır sadaka. Sadakayı verirken de Allah onun nasıl olacağını da beyan etti, olması gerektiğini. Gözünü kapatmadan, gözünü yumarak, yani yummadan... aramayacağın şeyi verme. Gözünü kapatıp, arabileceğin şeyi ver. Yani öyle güzel olsun ki, gözünü kapatarak al. O kadar güzel, en güzeli. Niye? Onu Allah'a veriyorsun. Fakire verdiğini, ihtiyaç sahibine verdiğini, Allah onu kendine kabul ediyor. Öyle es, elbiseyi giydin, eskidi, zaten artık giymiyorsun, ben bunu sadaka olarak vereyim. Sen yanlış yapıyorsun, öyle değil. O zaten senin işine yaramıyor, zaten ona vermesen zaten çöpe atacaksın. Ne buyurdu? Sevdiklerinizden. Vermedikçe iyilerden olamazsınız. İyiliğe nail olamazsınız, sevdiğinizden. Bu ayet indiğinde mesela sahabeden biri geliyor. Ya Resulallah falan yerde bir bahçem var. Tam sayısını hatırlamıyorum. 700-800 tane hurma ağacı var, bu kadar üzüm ağacı var, asması var. İşte şöyle bir pınar var içinde, böyle bir kuyu var içinde. En sevdiğim bahçemdir, onu infak etmek istiyorum. Onu infak etmiş. Ayet indiğinde sahabenin hepsi, en sevdiği neyse götürüp onu infak etmiş. Bir de bir tanesi, şeker dağıtmış, şeker. Tabii dağıttan öyle sıradan biri değil, böyle para dağıtacak biridir. Ona demişler, sen niye para dağıtmıyorsun, niye şeker dağıtıyorsun? Demiş, Allah dememiş mi, en sevdiğinizi, ben de şekeri çok seviyorum onun için, şeker dağıtıyorum. Parayı dağıtıyor. Ayrıca Allah'ın emri yerine gelsin diye. En çok sevdiğim şekerdir deyip şeker dağıtıyor. Dünya, dünyada imtihanlara karşı, sıkıntılara, zorluklara karşı, hastalığa, musibete, belaya, dedikoduya, iftiraya karşılık sabretmenizin karşılığı cennettir. Sabretmenize karşılık Cennet yurdu ne güzeldir. Nasıl büyük bir nimettir. Nimetin en büyük bu yurdu'' Bunlara selam olsun. Evet. Sabredenlere selam olsun. Allah'a Allah ile Allah buyuruyor. Sabredenlere selam olsun. Allah'ın selamı onların üzerinedir. İmtihanı bildiler. İmtihani anladılar. Benim onlara muamelede bulunduğumu anladılar. Buna karşılık sabrettiler. Onlara selam olsun. Cennet onların yurdu olsun. Cennette de onlara selam olsun buyurdu. Allah sabredenlere selam göndermiş. Öyle söylüyor. Ayet benim okudum ayet. Sabredenlere selam. Selam olsun. İtiraz edenlere, isyan edenlere ne olsun? Allah'tan bunu görmeyip anlamayıp feryat edenlere ne olsun? Allah yapmadı, Allah imkana tabir tutmadı, bunu falanca yaptı, filanca yaptı deyip ona göre hareket edenlere ne olsun? Allah'a göre acaba ne olsun? Ben fazla ağır söylemeyeeyim, yazıklar olsun. Evet nimeti de Allah'tan biliyor, bir imtihan. Musibeti de Allah'tan biliyor, sabrediyoruz bir imtihan. Evet Allah sabredenlere selam, selam olsun. Buna beraber cennet onların yürüdüğüdür, onlar içindir. Onlara zaten cennete selam vardır. Ne buyurmuştu? Selamun kavlen min Rabbin rahim. Onlara rahim olan Rablerinde, Rablerinde selam vardır cennette. Sabretmelerine karşılık. Sabretmeyenler isyan edenlerdir. İtiraz edenlerdir. Rablerine karşı suizanda bulunanlardır. Niye bu böyle, niye şu şöyle diyenlerdir. ''Niye işim doğru gitmiyor?'' diyenlerdir. ''Niye bu böyle oldu? Bunu falanca böyle yaptı onun için?'' diyenlerdir. O bir imtihan. Ne gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, o haktan geliyor. Eğer biz onu haktan bilirsek, ne yaparız? Boynumuzu bükeriz, sabrederiz. Sabredince Allah sana selam olsun der ve demiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever buyurdu. Allah seninle beraberdir. Allah seni seviyor. Allah sana selam olsun diyor. Değmez mi? Sabretmeye değmez mi? Yani karşı karşıya kaldığımız sıkıntı, sorun, musibet, bela, dedikodu, iftira ne olursa olsun sabretmemiz buna değmez mi? Bunu yutuyorum ya Rabbi senin için dememiz gerekmez mi? Eğer Allah bize sana selam olsun, kurum sana selam olsun demesini istiyorsak, sabretmemiz gerekir. Allah bizi sabredenlerden eylesin, imtihan karşısında onu Allah'tan bir muamele olarak fiillerinin tecelli ettiğini kazanmamız için, Rabbimizin bize bizimle beraber, olmasını dilediği için, bizi sevmeyi dilediği için, bize selam etmeyi dilediği için, o muameleyi bize yaptığını anlayanlardan eylesin, Amin. sabredenlerden eylesin, Amin. sabredip kazananlardan eylesin, Amin. Allah bizi itiraz etmeyenlerden eylesin, Amin. Allah hakkında, Rabbi hakkında, suizanda bulunanlardan eylemesin, Allah'ın işini beğenmeyip, kabul etmeyenlerden eğlenmesin. Bence bana göre diyenlerden eğlenmesin. Allah ne yaptıysa, nasıl bir muamelede bulunduysa bununsun. bu benim için güzeldir. Rabbim benim için hayri indirmiştir diyenlerden eylesin. Amin. Neyi emretmişse o hayırdır. Nasıl muamelede bulunduysa bu muameleyi o bana yapmış ve bana indirmiştir. O hayırdır diyenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.